Suratul Isra Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Subhanellezî Esra bi'abidihi Leyla minel mesjidil Harami ilel mesjidil Aqsa'l-lezî bârakna Havle Linuryehu min âyâtina İnnehu huve Semi'ul basir Kendisine Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, İsra, gece yürüyüşüyle götüren Allah, Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki Semil, her şeyi işiten, Basir, hakkıyla gören, ancak o Ve Musaya da kitap verdik ve benden başka bir vekil edilmeyin diye onu İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. En Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli olan insanlar. Şüphesiz ki o Nuh çok şükreden bir kul idi. Ve kazayna ila beni İsrail fil kitabı le tufsidunne fil ardı merveteyim. Ve İsrail oğullarına kitapta siz yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız diye hükmettik. Onlara dedik ki, artık o ikisinden birincisinin vadesi geldiği ve baştan çıktığınız zaman üzerinize şiddetti kendileri de isyankar harp ehli bizim mahlukumuz olan bir takım kullar gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu zillete mahkumiyetiniz ise yerine getirilmiş bir vaat idi. <gülüyor> Sonra onlara karşı üstünlüğünüzü size tekrar geri verdik. Hem size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Hem sizi cemiyetçe daha çok kıldık. En ahsantum ahsantum li anfusikum, ve in asa'tum fe leha fe idha ceha Kendilerine bildirdik ki eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine onun içindir, kendi nefsiniz aleyhinedir. Artık sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği ve tekrar azdığınız zaman ise, yine bir takım kulları başınıza musallat ettik ki yüzlerinizi kötü etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine mescidi, beyti makdise girsinler ve ele geçirdikleri şeyleri tamamen imha ederek mahvetsinler.. <gülüyor> وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا Eğer tevbe ederseniz umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat tekrar fesada dönerseniz biz de cezaya döneriz. Ve biz cehennemi kafirler için bir zindan yaptık. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيلِ لَتِيهِ ve وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ <gülüyor> Muhakkak ki bu Kur'an insanları en doğru yola hidayet eder ve salih ameller işleyen müminlere ilerler kendileri için şüphesiz büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. <gülüyor> Hem ahirete iman etmeyenlere kendileri için hakikaten pek elenli bir azap hazırladığımızı haber verir. bil <gülüyor> bil وَكَانَ İnsan ise bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek, hayra olan duası gibi kendi aleyhine olarak şerre dua eder. Çünkü insan işin sonunu düşünmez ve çok acelecidir. <gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> Gece ile gündüzü de kudretimize iki delil yaptık Sonra gece delilini silip, yerine gündüz delilini etrafınızı gösterici bir aydınlık yaptık ki Rabbinizin fazlından rızkınızı arayasınız. Hem yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Ve biz her şeyi açık açık beyan ettik. Ve <gülüyor> ve ve her insanın amelini kendi boynuna bağladık. Kıyamet günü onun için amellerinin yazıldığı bir kitap çıkarırız ki onu açılmış olarak önünde bulur. <Sessizlik> Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter demilecek. Kim hidayete ererse Artık ancak kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse, o takdirde ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. Hem hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap ediciler değiliz. <Sessizlik> Ve biz bir şehri isyanları yüzünden helak etmek istediğimiz zaman oranın şımarık ileri gelenlerine Allah'a itaat etmelerini emrederiz de onlar orada emrimize isyan ederler. Ve böylece oraya azap sözü hak olur. Artık biz de orayı tamamen mahvederek helak ederiz. Nuhtan sonra da nice nesilleri isyanları sebebiyle helak ettik kullarının günahlarından hakkıyla haberdar, kemaliyle görücü olarak Rabbin yeter. Kim çabuk geçen bu dünyayı isterse, Artık orada istediğimiz şeyi kimin için dilersek kendisine çabucak veririz. Sonra ona cehennemi tahsis ederiz. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. <gülüyor> Kim de ahireti ister ve mümin olarak ona bir layık gayretle çalışırsa, işte onların çalışmaları Allah katında makbuldür. <gülüyor> Her birine, onlara ve bunlara, Dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından medet veririz. Rabbinin ihsanı ise kimseye yasaklanmış değildir. <gülüyor> Bak, rızıkta ve makamda onların bazısını bazısından nasıl üstün kıldık? Elbette ahiret hem dereceler itibariyle daha büyük hem de üstünlük itibariyle daha büyüktür. La fe Ey insan! Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.